Sabahlar Sabahlar Modern Sabahlar, sabahlar. <gülüyor> 103.1 Radyo Tüdesi'niz Modern Sabahlar'dan hepinize günaydın. En zor günaydınlardan bir tanesi 35.000'li yıllık Modern Sabahlar tarihinde. Çünkü günaydın mı diyeceğiz... Günaydın mı diyeceğiz? Günaydın mı diyeceğiz? Geleceğe yönelik bir günaydın mı diyoruz? Ne yapıyoruz? Valla şöyle ben dışarıya bakıyorum şu anda. Hiç günaydın denecek bir saat diliminde değiliz. Evet normalde programa geç başladığımız zamanlarda bu tartışmayı yaparız. Bugün zannediyorum vaktinde başladık. Vaktinde başladık diye umuyoruz. Bence tam vaktinde daha iyi bir zamanlama düşünemiyorum. Ama ee, 35 bin yıllık yine e, tarihi bir gün <gülüyor> olduğu için tekrar ediyorum bunu. O galiba tarih günün tar heyecanı mı var sende? Valla var galiba. Çünkü ilk kez bir band yayın radyoculuk tarihinde gerçekleşiyor. Bir de şey derler ya canlı yayının heyecanı çok farklıdır falan derler. Bizde bir bant yayın olduğu için bir heyecan var şu anda. Ama ilk kez yapıyoruz bant yayını da çünkü bizim hep özlediğimiz, aslında bizim yapmak istediğimiz şey bant yayından önce e, stüdyo dışında bir yerlerde yayın yapabilmekte. Efendim neresi olabilir? Yeri gelir. Afyon'da bir dinlenme tesisi olabilir değil mi? <gülüyor> Yolların kavuştuğu. Veya yeni yılın ilk bebeği için hastanede bir, bir. veya tabi, mesela Aşt'i olabilir. Aşt'i olabilir. Aşdi Aşdi olabilir. Gelenler. Çeşit çeşit fikir var. Hayallerle sınırlı tabii ki. Ee, Ama seçenek üçü, de üçü de olmadı. bu de olmadı. Aslında bugün. bir antrenman diyelim bunu. Ee, dışarıda yayın yapalım. Dışarıda yayın yapalım. Nerede yayın yapabiliriz? Nerede yayın yapabiliriz? Ee, bugün sizlere e, gerçekten Ankara'nın güzide mekanlarından bir tanesinden sesleniyoruz sevgili evet. dinleyiciler. Gagamangero'da evet. salon 20'deyiz. Evet. Yes, e, 20 mi burası? <gülüyor> burası 20. Şapkaların altında Şapka diye dinleyicilerimiz. Hatta e, bu yayını dinlemeden önce Twitter'da fotoğrafını da görebilirler. Aa, evet. Zaman mevhumunun böyle karışık olması kötü bu. Dizilerde de böyle ya zaman yolculuklu dizilerde. Her şey birbirine karışıyor. O zaman o öyleydi böyleydi o zaman nasıl oldu falan. Interstellar'da de. değil mi? Aynısı olmuştur. Şu Kütüphanenin an... arkasından adam e, evladına şey yaparken onu diyorsun. Aynı onu yapmışız. Yani e, biz bu konuşmalarımız sırasında tweet de atıyor olabiliriz. Mesela bahsettiğimiz şeylerden ilgili. ayrı. Evet. Bamba diyor nasıl yazıyor falan da olabilir. Bunlar hep interstellar yani band yayın nasıl canlı yayının da her şey olabilirse band yayında da interstellar olabilir. Benim bazı endişelerim var yani şimdi biz burada konuşuyoruz ya şapka altı masasın diye geçen yerde. Etas'ta bir takım müşteriler evet, var. Evet müşterilerimiz var. Sanki onları böyle rahatsız etmemek için usul usul konuşuyormuşuz gibi geliyor. Yani normalde müşteri Onlar olarak de... gelip buraya otursak evet. o, daha şey konuşuruz da daha yüksek konuşuruz da böyle bir şey olunca mikrofon olunca önümüzde daha böyle düşük düşük konuşuyormuşuz gibi geliyor ve sizde de aynı şey hissediyorum Ege'de. Yani bende heyecandan mı bilmiyorum o da. Bir taraftan şey de var yani ben burada hiç önünde mikrofon yokken her tarafa utanmadan bağıra çağıra konuşan hem de neler nelerden bahseden insanları da duydum da Ondan ziyade şey var bende yani ilk böyle e, hep hayalimiz olan dışarıda yayın yapmayı gerçekleştiriyoruz ama e, esas hayalimiz bir taraftan portakal suyu içerek konuşma hayalimiz gerçekleşmedi Yine seçtiğimiz yer itibariyle, itibariyle. portakal suyu çünkü içmek çünkü biliyorsunuz kapalı alanlarda hem içmek çok sakıncalı hem portakal suyu Yapan. içmek de son derece hiç tasvip etmediğimiz bir hadise özellikle sigara ve alkolün son derece zararlı olduğunu bir kez daha altını çizerek sen de kalır. Sende hiç heyecan yok gibi hissediyorum ben ha. Ay bileyim bana Bant böyle şey gibi de var yani şey Ege'de de var. Bir evden taşınmışsınız yeni bir eve gitmişsiniz de o eve daha adapte olamamışsınız eski evi özlüyor gibisiniz bende de yeni evi almışız biz ay ne kadar güzel bize de bir değişiklik oldu diye onun bir coşkusu var. Ben bir pek şeyi var anlamadım yani. örneği ama ben de Şöyle anlamadım abi. Şimdi yani eski bir arabanı varmış. anlamak istiyormuyum? 10 Araba yani. marbinsinin eski arabanı satmışsın, yeni bir araba almışsın. O, o zaman anlat hadi. Adırken, <gülüyor> <gülüyor> o arabayı tam böyle verimli randımanlı şey yapamıyorsun daha çünkü işte vitesine alışamamışsın. Şuna alışamamışsın aynası. Yani böyle. sen mi yeni araba sen almışsın? Sen bütün mantenlerde biz, biz yeni araba almışız. Öyle. Böyle abi sen... ben de böyle sanki ben de sanki yıllarımı vali olarak çalışmışım her arabaya hakimim. Bu, araba ya, bu da bu da abi bir güzellik oldu yani. Ben daha düz bir açıklama yapayım mı sana? Sen cama doğru oturuyorsun ya Faiz Evet. İnsanların Dükkan... sana nasıl baktığını görmüyorsun, görmüyorsun şu anda. Biz dükkanı görüyoruz ya. <gülüyor> o yüzden yani arkadan geçen mu? çalışan ekip arkadaşlarımız işte müşteriler işte orada bardağı çalışan buyurun, arkadaşlarımız böyle, falan filan. yanımda yer var buyurun. Yani... Onlar var. Gelip geçerken böyle şey. Sen şimdi cama doğru bakıyorsun. O camda da zaten perdemiz var. Ha çok, stüdyo duvarına bakmış. Çok özür dilerim. Ne yazık kafede stüdyoda, sosyal bir hayatın içinde bir yere bakmış. Bizim stüdyodaki bugüne kadarki o ayrılık A stüdyosu, B stüdyosu noktaya e, elimi uzatmak isterim kimi zaman dokunamam. O tabii bir avantaj olur. B stüdyosundadır. <gülüyor> Ege'ye uzanmak isterim, dokunmak isterim. Uzak arada, uzanamam arada masa var. Abi. Ama şuradaki samimiyet, şuradaki sıcaklık Yemin ediyorum bir dost sohbeti içerisindeymişçesine beni mutlu ediyor. Aynı kaptayız, aynı masadayız. O zaman iki e, şu anda izleyeceğimiz yol var ihtimal. Birincisi. Ya el ele tutuşabiliriz. Sadece müşterilerek karşı böyle. olur. Evet, evet, bir olur. Ya da pizzamız geldi. İsterseniz Bence pizza yiyelim. E, yayı'nın daha iyi ilerlemesini sağlayacak önümüzdeki dakikalarda. Ben siz açsınız. Hakikaten ondan kaynak. Evet kadar. ben açım. Şimdi o zaman şöyle yapalım, güzel bir şarkı dinlesin dinleyicilerimiz. Tamam. Biz de evde dinliyor olabiliriz kendimizi. Biz de dinleyelim o şarkının neymiş. Ben yani de merak ettim şu an. Şimdi bir de pizza yiyoruz. Belki evde bunu dinlerken açız. Evde de pizza yok. Yani bu ben bu interstellar durumundan e, bir sıyrılsam rahat edeceğim. Sabahta pizza şey olmaz ya. Canını çeker mi sabah sabah? Valla günler önce kalmış Herhangi pizza. bir şey insanın son derece canını, canını çektirir. İster dönerden bahset, ister pizzadan bahset. kete bile desen ben bu keteye bile e, hasretle, ibretle bakacak pek çok insan tanıyorum. Ben hiç yemediğim keteyi şu anda e, istiyorum yani. Keşke şu pizza yerine kete, yenmez mi? kete olsaydı da keteye O zaman biraz müzik arası ondan sonra onlar sabahlar devam etsin. Modern Sabahlar Modern Sabahlar modern sabahlar 103.1 Radyo Tülesi'niz modern sabahların 35.000 yıllık bir e, tarihe damga vuracak interstellar yani band yayını devam ediyor. İlk band yayınımızda dükkanımızdayız. Gaga Güzel bir yere kurulduk. Fotoğrafımızı görebilirsiniz. Birkaç gün önce attığımız e, tweette hakikaten havalı bir yerdeyiz. Cam kenarında oturuyoruz. Az önceki konuşmalarımızdan sonra güzel bir pizza yedik. Şimdi yeni Genel bir isterseniz tavuk. bir pizza değerlendirmesini yapın <gülüyor> e, nasıldı nasıl buldunuz hamur ince kalın Vallahi e çok malzemesi ince bol mu malzeme de çok güzel henüz menümüzde olan yemeklerden biri değil neyse dükkan reklamını ince ince çok hissettirmeden <gülüyor> ilerleyen dakikalarda yaparız bant yayın yani interstellar devam ediyor bir isterseniz ilk bant yayınımızda bant yayının kurallarını bir netleştirelim tamam evet, yani tarih aramızda mesela aramızda bir mutabakat sağlansın çünkü şu interstelların kapan durumu. Yani biz e, konuştuğumuz anda yaşıyormuş gibi mi davranacağız? Yoksa kaydettiğimiz andaki durumumuzdan mı bahsedeceğiz? Yoksa zamanın tamamen kaybolduğu? E, Çok özür dilerim. Ben kendi adıma bunu söylemek zorundayım. Eğer siz de kabul buyurursanız Karpedien diyorum ben. Karpedien. Yani bunu tabii ki çeşitli markalar var. Ben bir halıcı biliyorum bu konuyla ilgili. Markasını vermek istemiyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> ya bence gerçekten de anı yaşayalım. Yani. anı yaşayalım, anı yaşayalım, anı yaşayalım, doyasıya tadını çıkaralım. Emin olun, o interstellar döner dolaşır bize. Yani gelir. çok özür dilerim, ben de öyle düşünüyorum ama bir tarafımda şey diyor Faiz, senin yaşadığın an farklı. Bu yayın dinlendiği zaman yaşanan an farklı. Evet. İkna oldun mu? Vallahi öyle sen ayrı diyebilirsen ikna olmayacaktım ama birine ayrı birine farklı dediğin için şu anda komple ikna olmuş durumdayım. Ama Bakın şöyle ha. bir şey de var herhalde. Film seyrederken kimse artiste seyreder. ben burada ne kadar moralim bozuk, adam orada gülüyor falan demiyorsa biz de şu anda band kayıt yaparken dünyada öyle büyük bir yıkım yaşanmış Yok. değil. Umarız e, bu yayın yayınlandığı esnada e, yine tatsız, tutsuz e, efendim içimizi acıtan bir takım haberlerle karşılaşmamış oluruz. Evet yani umarız. bizi dinliyorsa e, mikserin başındaki şu andaki arkadaşımız o mahmur gözleriyle e, bir taraftan telefonuyla oynayıp bir taraftan da yayını dinliyorsa Umarız sadece telefonuyla oynuyordur. Evet yani yayın e, içinde e, müdahale edilmesi gereken bir an varsa evet Lütfen bizi yayından alsın. Çünkü ilerleyen dakikalardaki sohbetimiz... Ee, Cuma sabahının güncel durumuna uymayabilir. Boş boş konuşan adamların evet. durumuna düşmekten. Evet, şimdi İyi bant yayın Beni çok heyecanlandırdınız. Bir Bu şey ilk soracağım. Biz, ama, Pardon Aa, çok özür dilerim. Evet, heyecan, yani. Sen heyecanlı gibi değilsin gibi demin de söyledin. Yok yok gibi. heyecanlıyım. Ben şunu merak ediyorum. O belki bana, beni biraz heyecanlandırıyor. Biz şimdi yayında istediğin gibi konuşamıyoruz. Çünkü o anı yaşıyorsun. Hani mikrofon gidiyor geliyor falan da. Sanki böyle biz böyle bant yani Interstellar kayıt aldığımız zaman <gülüyor> Ee, acaba şey gibi sanki bir süzgeçten geçecek gibi, sanki değil. olmayan bir süzgeçten Hayır. geçecek. Biz de burada rahat rahat konuşabilir. Yani biraz ufak da olsa sin kaflar. Efendim de söyleyeyim. Hargo jargondan güzide örnekler tabii ki bahsettim. Bayağı basit değil ama e, son derece. Önce... Aman lütfen diyorum, dikkat diyorum. Aman dikkat diyorum. Bunun bu yayının özelliğinin ismi daha doğrusu özellikleri isminde saklı. Ne dedik? Interstellar. Evet. İnternet yani zaman mevhumunun kırıldığı evet, yayın evet. ama yani bu demek değildir ki ahlak öyle. kurallarının, Sinkap yayın kurallarının bir şey yok. kırılması öyle bir şey yok. demek değil öyle bir şey yok. Ama mesela benim de aklıma takılan bir şey. Değil mi Ege? Ben öyle söyledim ama yanlış düşünmüyorum. Sen yani. etmek istiyorsun gibi yani... de sanki kararsız kalmasın gibi. Şöyle bir şey var. E, biz burada küfür edersek bunun prodüksiyonda toparlanma şansı var ama hayatın olağan akışında prodüksiyonda o toparlanma anının biraz sallanması durumunda yayında olmadık kelimelerin e, bir anda çınlaması da yanlış olabilir. Yanlış anlaşılmasın. Sanki hani dinleyicilere bir şey söyleyecek. Hayır, Hayır yani. Yok. Hanımıza, sana... birbirimize söyleyeceğimiz laflar. Evet, Yine nezaket çerçevesinde olduğumuz birer İstanbul beyefendisi kıvamında, bir salon beyefendisi kıvamında e, aynı etik anlayışlar içerisinde devam, devam edeceğiz. Şey. Ben bir soru açmak istiyorum ortaya. Buyurun. Buyur. Uzaad ederseniz. Sizce Bant yayında, şimdi biz Cuma günü dinlenecek ya bu kaydettiğimiz evet. yayın. Cuma gününün hava durumundan bahsetmek ben bahs... bir hata mıdır? Hayır, hiç hata değildir. Bence çok mantıklı en çünkü güzel... interstellar. Yani... Ee, interstellar nedir? Bugün... Kitüphanede duran kitabın e, aradan 50-60 yıl geçtikten sonra birisi tarafından itilip bugün önümüze düşmesidir yani hava durumudur. Mantıklı bir açıklama Bence bana mantıklı geldi. Bak, bu dünyanın en güzel açıklamalarından bir tanesi oldu. Bugün dışarıda 18 derecelik bir hava sıcaklığı, pırıl pırıl bir Ankara. Öyle mi bekleniyor Cuma. Beklenmiyor. Şu anda şu öyle. öyle. E, Fark etti geldi sen kütüphane örneğimi verireceksin ya, ya, yani, tabii doğru. Bak, geldi. Şu anda Interstellar'dayız, bindik şu anda 50 yıl sonrasındayız. 17-18 derece ve e, güneşli. Açık, açık bir hava var bugün Hiç Ankara'da. Mart'a yakışmayan e, hava sıcaklıkları. Ben sonrasında gene bu Mart'la ilgili şeyler var ya sanki Mart aylar içerisinde en böyle hayın, en afedersin Zalım. Zalım kurman, Sinsilik var. Sinsilik yani var. kelimeleri biraz... çok dikkatle seçmeye çalışıyorum. O sinsilik var gibi geliyor o yüzden de şimdi 18 olur yarın tak eksi 2'ye düşer benim bütün ayarlarım bozulur. O zanımlığını biraz pazar günü gösteriyor galiba çünkü ha, tatlı bir yağmur var. Kimilerine göre tatlı, kimilerine göre can sıkan bir yağmur olabilir bu bilemiyorum. 13 dereceye falan düşüyor hava Vallahi bilmiyorum ben... Yarın da güzelmiş de. Kar gelmeyeceği yani. için bu kışı da ölmeden atlattım diye mutluyum. Tabii bu arada yine Interstellar yani Bant yayın yaptığımız için belki bu yılı da ölmeden atlattım derken çoktan ölmüş, gebermiş, köpek gibi can çekişerek can vermiş olabilir mi Ve yani. Biz daha şu lafı da edememiş olacağız. Bir artık 2015. Lütfen ilk bant yayınımızda böyle e, olumsuz, karamsar, karamsar, olumsuz. Dağılınca. Oktay bunlarımızı sıkacak konuları konuşmazsanız çok sevinirim. Bunlar her yani, zaman... Her bu da bant yayının bir kuralıdır bence. Yani. yani hiç ölmeyecekmiş gibi yayın yap, yarın ölecekmiş gibi bant kaydını olsun. Doğru. Yani o yüzden Interstellar'da onu da unutma. Belki bu yayın yapıldığı esnada aramızdan bir şanslı veya <gülüyor> <gülüyor> da de şanssız artık Onu herkesin bilemeyiz. bakış şanslı açısına göre. Şanslı mı şanssız mı? Senin şansın ayrı. <gülüyor> Galiba ilk, ölen, galiba ilk öleni insafsız diyemeyiz değil mi ya anamızdan kalan yalnız kalırsa giden insafsız, i̇nsafsız demektir. demektir o yüzden Diyoruz. kalan iki kişi kalacağı için galiba ilk ölen de ortada ölen çok insafsız durumuna düşecek bizde şanssız konuya, duruma cumart. da al, ne bileyim al. ben de demin diyordum bu konularda konuşmayalım diye ben de daldım seymişsin. şu anda hemen bir şey açılınca bir içinde eteğinde ne varsa şeyle ilgili döktün Evet bundan normalde aslında band yayını diye şey yaptık ama canlı yayında da böyle bir risk var. Sonuçta mutfaktan stüdyoya devamlı koşuyoruz böyle yetişmek için. Orada da insan kayıp ölebilir. O da doğru. Da Çünkü orada olsa. can bir kapı var. Oraya kafamıza da aks diye girebiliriz. Girebilir. Evet biraz müzik arası. Hemen ardından da Modern Sabahlar Interstellar yayına devam edecek. Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 radyo türdesiniz modern sabahlar devam ediyor modern sabahlar bugün size Gaga Manjero'dan sesleniyor bugün size Gaga Manjero'dan sesleniyor derken biz Salı günü seslendik sesimiz anca ulaşıyor Interstellar'da işte zaten bundan başka bir şey değil şimdi her Cuma olacak ki bu bunu uzun uzun olmasa. her Cuma, her cuma <gülüyor> anlatacağız Interstellar'den her başladığımızda bunu anlatacak mıyız mesela yine kayda aldığımız günü falan verecek miyiz? Yani bu da bir yazılı olmayan bir şey yani. Kavram oturuncaya kadar bence verilmesi lazım. Oturduktan sonra gerek yok ama herkesin bunu içselleştirmesi için bence her yayında bundan bahsederim. Ama hiç benim bir önerim kabul edilmeyecekse bence öneri de sunmayacağım yani. Ee, şu anda <gülüyor> Hayır, tavrını, tavrını erken yaptın yani biraz süre verseydin bize hani şey diye e, kabul edilmedi bu olmaz abi falan deseydik yerli olacaktı şimdi biraz yersiz evet, oldu çünkü öneri yok sunulması yok reddedilişine yok Hayır, nasıl ben yok? çok reddedilişin olmamasına takıldım <gülüyor> bunu öneriyorum önerme değil mi? Hayır, o bahsedilsin mi bahsedilmesin mi dedi benim önerim bahsedilsin. Bunu kimse duymadı belki e, Bant yeriniz ya o kısmı kesilmiştir ama kesinle mikserin başındaki genç arkadaşımızdan <gülüyor> kaynaklı bir hadise. <gülüyor> Bence e, biraz bahsedelim. Yani bant yayın olduğunu vurgulayalım bu zaman kaymasında interstitial olur durumundan bahsedelim. Zaten bir noktanı hayatımızda kaç kere bant deme şansımız var ki? Oturduktan sonra zaten interstitial deyince herkes anlayacak <gülüyor> zaman kaymalarını her şeylerini. E, Adından oturacağım. belli zaten. Tabii canım, interstitial. Ne yani tamam, bugün... Inter, nedir? Interstar vardı eskiden. Nedir? Inter. Ee, zaman Arasında kayması demek... Star Televizyon Televizyon yani Interstellar, Stellar Radyo Interstellar Modern Sabah İşte bu fayır reddedilir mesela <gülüyor> bu, bu yaklaşım reddedilir Bence reddedilir o kadar sene Anadolu e, Lisesi'nde okut, okut Elindeki avucunda ne varsa Ailesi döksün bunu adam etmek için Yedek listelerden adamı araya koyarak e, koy, Adam araya koyarak değil mi? Ha, Tam Hı -hı. karşılığı ee, çocuğu okusunlar bir interi, bir siteleri tam olarak telaffuz edemesin helal olsun. Bu arada e, bu yayınımızı gerçekleştirirken dükkanımızı seçmemizin sebeplerinden bir tanesi de burada bize güzel etmemiz. bakıyorlar evet. bir de. İyi, iyi bakılıyoruz. Hakikaten şimdi ben ama seçtiğimiz köşe mi kuytu nedir ben ikinci çayı isteyeceğim mesela onunla Şu an yalnız bir dakika bir şey kararı verelim bu Interstellar band yayınlarımız sırasında Lütfen masada içecek olmasın Çünkü benim bilgisayarım ya Dökülebilir Seye olabilir Normal radyoda stüdyoda ne içerseniz için ona Ama şeyli ama. masa bu Izgaralı Izgaralı, Izgaralı masa, masa. Senin bilgisayarına gelince Çekme kadar şey gerdirme oldu. demirle yaptırırız Çünkü senin. yani alet pahalı bir şey biliyorsunuz Tabii canım En son Biliyoruz. ne zaman almıştınız o bilgisayarı gibi Yani pahalı olmasının sebebi <gülüyor> Antika özelliği al... taşıması Tamam ne, ne zaman <gülüyor> almıştınız? Ne zaman almıştık? Ee, valla herhalde şeydi ya. Ya açık söyle niye çekinmişsin? Selin doğmamıştı onu biliyorum. Tam, Mesela 2,5 şey, yıl oradan düş. Düş. Alin doğmamıştı elbette doğmuştu ama okula biraz gidiyor alt, muydu? Bu en 6-7 yıllık bir şey değil mi? Ha sen diyorsun sanki çok ya, ya değerli içindeki bilgiler. 7 yıllık falan çok, diye bir şey, bir şey söyler yedi misin? 7 yıllık tamam. Tamam işte abi bitti gitti. Büyüleyici bir şekilde konuyu kapattın noktaya valla teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> niye şey yapıyorsun? şimdi? Yine de çay dökülmesi hiç hoşuma gitmez benim. Dosyalarımız var. O dosyaları hemen mi açalım? Ama biraz, sevgili niçler, dosyalar diyorlar. Ben bazı kuralları daha netleştirelim istiyorum. He, Birincisi, öyle mi? Sen kafanda oturmadım senin daha. E, etrafımızda olan bitenden ne kadar bahsedeceğiz bu bant yayınlar sırasında? Mesela tavuk geldi şimdi. Normalde bizim canlı yayında sabah poğaça geldiğinde nasıl bütün yayın kesiliyorsa? Evet. Tavuk geldiği için şu anda keseceğiz mi bunu? Yoksa? Ben bir saniye, şu tavuğu fotoğraflayayım. Ondan sonra döneceğim Hı. size. Tavuğu da fotoğrafla bakalım. E, e bence kesmemiz lazım çünkü o şeyde geldi ya. Ege. Ha güveşte geldi diye güveşte geldi Şimdi o soğuma yaparsa hiç tadı olmaz Tadı kalmaz Ama sırf böyle şey ye itiraz edilebilir Bant yayında Her yedikleri şeyi anlatma şeyinden Ama e canım, sevgili dinleyiciler yani senin olsun. O kadardı bize müsaaden bu ilk yayınımız her İlk yayınımız Her evet. zaman da menü denemesi yapılmıyor dükkanda. O yüzden e, o açıdan rahatız. Şöyle Siz bir avantajınız var. Bir aç yayın yapmış insanlarız arkadaşlar. Onun da artık şey olmasın ya. Hayır bir de şey var ya en büyük avantaj o. Normalde bizim e, yayınımıza bir yemek geldiğinde onun yeme süresi kadar şarkı çalıyor ya. Evet ee, çalar doğru. Burada, burada biz dünyayı yesek bir şarkıdan sonra tekrar başına olabileceğiz. Neden? Döneceğiz. Çünkü Interstellar diyoruz ve müzikle devam ediyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103.1 Radyo Tesisiniz Modern Sabahlar Interstellar yayını devam ediyor sevgi dinleyiciler saati söyleyemiyoruz ama eminiz en güzel dakikalar içindeyiz buyurun efendim buyurun teşekkür ederiz bu arada hemen dinleyicilerimize ben bir bilgi de vermek istiyorum hani bu Interstellar yayını olduğu için nasıl acaba kaydediyorlar falan diye kafalarında belki böyle bir tabi fotoğrafı görüyorlar eee isteyenler Twitter üzerinden bakabiliyorlar vesaire. Ama yayına girmeden önce şu tür laflar edildiğinde bilinmesini ben istiyorum. Çok korkarım şu anda. Iki, Çok korkuyorum. 1 motor diyerek interstellar yayınımız e, her sekansımız bu şekilde başlıyor. Normal stüdyoda işte şarkı bitiyor oradan anlıyoruz, son giriyor oradan anlıyoruz falan. Burada e, motor dememiz bence yayınımızı daha, daha havalı hale getiriyor. Ben yani yıllardır daha yapıyorum. Bir kez bana birisi motor demedi mikrofonun açılmadan önce. Sonuçta interstellar yayınının olmazsa olmazıdır abi. O. Evet motor yani... lafını duymadan yayın başlamaz. Kimde interstelların öğretmeni Christopher Nolan mıydı? Yabancı bir aktör. Yabancı diye biliyorum biri değil mi? ben. <gülüyor> Onun Artist. da sık sık söylediğini ben bir yerde O da hep motör, Okumuştum <gülüyor> İngiltere'ye gidelim o zaman müsaade ederseniz Bant diye bir yere, bir yere gitmeyecek halimiz yok herhalde Ay Ben hiç öyle düşünmemiştim yani Buradan da gidiş var muyuz? Canım, Gidebiliyor muyuz? Buradan da gidiş var abi Aa, Onu baştan söylesene muhterem ben vallahi ee, şöyle... Heyecanlandım şu anda İngiltere ile başlamak benim için en ideal yer Aslında bir taraftan interneti de kullanabiliriz. Yani Twitter atabiliriz Ondan sonra onun cevapları gelebilir. Onları da okuyabiliriz. Arkadaşlarımızla da, da yazışabilir miyiz? ki her şeyi yapabiliriz. Her... Sınırsız bir özgürlük diyebilir miyiz bu Interstellar yayınında? Sadece şu hız çağında hani eskiden radyolara mektup yazıp bir hafta sonra mektupları okunuyordu ya insanların. Evet. Burada da yazdıkları tweet'in birkaç gün sonra okunmasına İtmanı denk var. gelebilirler. Evet galiba. öyle bir şey olabilir. İngiltere'ye gittik mi şu anda? Gittik buyurun. Şu anda. Gittiysek o zaman e, İngiliz'in en büyüklerdi e, biliyorsunuz güvercinler güvercinlerin her yere ne yapması? Kabahabatini yani yapması. yapması. Ama bu güvercinin olmazsa olmazı yani. Bir güvercin zaten... Tabii sen, ben zaten suçlamıyorum. Yani neden tutuyorsun tutmuyorsun falan diye öyle bir şey öyle yok, de yok yani. Güvercinin fıtratında var yani bu. Bir de sadece Fıtrak güvercin değil... Fıtrat rahat konuşabiliriz. Çünkü bugün cuma olduğu için böyle bir rahatlık var. <gülüyor> Atlar da öyle galiba. Atlar. Atlar. Yani mesela kedi köpek... E günlük aktivitelerine bir ara vermek Onlar zorunda kalıyor. bir mahcubiyet kalıyor. var yani bir yerlere gidelim de bunu gizli saklı şey yapalım Yani diye. gizli saklı yapma özellikle kedilerde var da diğer hayvanlarda da ben şu anda yaptığım işe bir ara vereyim. Evet, ihtiyacımı evet. göreyim. Devam edeyim. Atlar galiba hareket halinde hiç sıkıntı çekmeden O zaten yapıyorum. benim en hayran yani bunun nesine hayran olacaksın diyebilenler vardır muhakkak e doğada değil. Az şu anda az duyar bir, doğada az görünen bir durum. Ya gidiyorsun koştura öyleydi? koştura gidiyorsun. Fil onu bilemeyeceğim oday, kadar. o kadarını bilemeyeceğim. <gülüyor> Galiba fil de öyle. Eğer bir yanlışımız sen, varsa, ee, sakın çocukluğunu... bizi aramayın çünkü biz stüdyolarda değil seviyediklerimizde. Anandi. İşte bak, Interstellar yayınının yeni öğrendiğimiz bir tarafı daha ortaya çıktı. Sen çocukluğunu Kongo'da falan mı geçirdin fillerle ne alakası Güney Afrika'da geçirdim. Çok mantıklı. Çok ne kadar üstel? Londra'da güvercinler hakikaten çok büyük dert ve şu anda da bugünlerde de BBC'nin derdi çünkü BBC'nin binasının önünde güvercin pislikleriyle uğraşmaktan iş yapamaz hale geldik diye şu anda çalışanlar ne, isyanda. BBC çalışanları şey mi yapıyor ellerinde fırçalarla i̇şte. gene yaptı gene yaptı. İşte, Hayır, camlarda falan mı? Çünkü evet, mesela camlarda. bazı yerlerde camların oraya bir şeyler koyuyor. Bu benim CD. hoşuma da gitmiyor ya. CD konuyor. CD koyuyor böyle güvercin plastik e, dikenler falan var. Böyle estetik görünen kuşların oraya konmasını engelliyor. Ama ne günah var. Bir de şöyle bir şey o Hakikaten BBC binasında ya. biliyorsun BBC'nin çalışanları biraz yaşlı camadır. Yaşlılarda da hayvan sevgisi çok fazladır. E, koyuyorlar camların İki önüne ön ekmekleri. İki tane İkisine de itirazım var ama sus. Reddedildi. Yani camların önüne koyuyorlar affedersiniz. Ekmekleri. ekmekleri şeyleri Mesela bulgur pilavı. Değil mi İngilizlerin meşhur yemeği. Kuskus, kuskus, bulgur. Yani Onları şeyini koyuyorlar. Oradan güvercinler de ne yapıyor? Tabii onlar da yazık bir damlacık hayvan yiyor, bastırıyor. Bastırınca ne oluyor? Eee yapıyor. İstilak yapıyor. Hadiseler meydana geliyor. Vallahi hem sokakları e, rahatsız ediyor diye açıklama yapmış birisi yetkilileri. Hem de e, binamızın temizliğini sağlayamıyoruz diye ve Bu, bu çözüm... güvercinler nereye yapacak diyoruz Nereye yapacaklar diye bağırınca çözüm olarak ne bulmuşlar? Güzel. çözüm mı? Çözümün adı belli. Ne? Theo. Theo. Theo. P-C-O. E thank. thank. Değil değil tamamen bir isim. Şahin. Şahin ismi. Şahin, Şahin ismi. Ya. Şahin mi? Şahin. Üçüşüyor BBC'nin tepesine. Evet Şahin var. Ee, yani bir tane bu Şahin, Şahin deyince nedense kuştan ziyade bir araba markası canlandı. O yüzden şey bence kuşlara onlar da şey yapardı. Şahin'le benim tüfek önerim arasında hiçbir fark yok. Bir tanesi tek tek, bir tanesi topluca öldürüyor. Ee, Şahin öldürmüyor olabilir ama. Ne yapıyor? Ya? Ters mi konuşuyor? Ko Ko Ko Ko <gülüyor> yani böyle... Kovalıyordur. Ya, kovalamadığı bir yani olarak... varlığı yeter zaten. Pislik yani. Şahin'i gören, Çünkü abi tok, biz buraya Şahin yani. yani doğadaki Şahin gibi düşünme. Londra'da yaşayan bir Şahin yani Şahin'in kabahatı yok mu? Bir de eğitimli Şahin. Eğitimli dediğin leve boyu yani. kullanabilir miyim? Dedim? Oxford mezunu mu? Ne? Eğitimli. Haşere ile mücadele firması varmış. Bir tane onun çalışanı. Sigortalı sigortalı Yani bir tane eğitimcisi var. Artık kim kimi eğitiyor onu da bilmiyorum. Adam kendine eğitimcisiyim ben bunun demiş ama Andy Watson. Andy Bey ile beraber geliyorlar her evet. gün. Ondan sonra haftada bir güvercinleri kaçırmak için şöyle bir tur attırıyor Theo'ya. Ondan sonra güvercinlerden ne yok ne, o, ne yok ee, ne olmayabilir ee, güvercinlerden şey eser eser mi eser değil eser ee, miktarda tekece, tekece tekece bir şey aklımdaki ee, güvercinlerden ee, hiç olmuyor hayır güvercin, tık, tık, yok, tık yok <gülüyor> tık yok doğru cevap güvercinlerden yani tık yok. biliyorsunuz yani yayıncılık yapan bir kurum evet, evet. güvercin sesi dediğim -l -l -l -l -l -l -l -l diye bir ses ama an mı giriyordur <gülüyor> diye sesi var. Şahin'in sesi öyle mi? Bu bir bant yayını. Evet. Ve bu bant yayınında ilk taklidi gene sen yaptın. Bunu Teknik taklit demeyelim de. Önce ee... bir güvercin taklidi hemen akabinde de Aa, diyerek bir Şahin taklidi yaptı. Yani şurada yan masada güvercinler olsa gulu gulu, gulu bizim yanımıza hiçbir e, hayal getirmez. Ama bir Şahin olsa Aa. Ha, bu ne kadar yayını bozar Nereye dostum? şikayet edebilirim olurum? Ege sen iki sefer yaptın. Fahir sen de onu eleştirirken bir sefer yaptın. O zaman senin bir hakkın doğuyor otomatikman. O hakkımı ben sakla tutmak istiyorum müsaade ederseniz. Ee, şöyle de bir şey var. Onu da söyleyelim. Aman bizim de bir şahinimiz olsun diyenler için. Ee, demiş ki o öyle kolay değil. Kiralamıyorlar mı sanki şeymiş gibi? Kiralama yok. Kiralama yok. O eğitimleri 6 aylıkken başlıyor demiş. Ve demiş o eğitimi düzgün verirsen demiş... Ee, yemek yiyor, et yiyor efendim demiş. Normalde biz tavuk veriyoruz demiş. Ee, tavşan, ondan sonra tavuk, fare bunlarla diyor, besleniyor diyor ve fiyatları da 300-400 sterlin arasında değişiyormuş. Hiç istemediğim bir hayvan evde Şahin. Şahin mi? Onun yerine iki tane kumru olsa balkonda çoluğumun çocuğumun gözünü yırtar mı, yırtmaz mı diye ben Şahin'i Şahin'in riski daha büyük ya. Öbürünün riski yaptığı tabii, tabii bir tek büyük. kabahat. Onu da silersen gider. gözü yerine gelir mi? O da Şahin bir mi bilmiyorum yani. Da Göz bir... çıkar mısın mı? Hayır. Güvercinin pisletmesi ve kabahat. Yok canım onu. Bir kere şunu hiç farkında değiller. BBC'nin biraz kafası çalışıyor olsa. Bu en değerli, en kıymetli gübrelerden bir tanesi güvercin gübresidir arkadaş. Al sen onları topla. Yemin ediyorum yayıncılığı bırakırsın. BBC tükür tükür yayıncılığı basar, bırakır. Var, var. Yemin ediyorum gübre işine girer. Ve bugün İngiltere tarımda bir dünya markası haline gelir. Bugün futboluyla. Efendime söyleyeyim, krallığıyla, monarşisiyle, monarşisiyle kuusuyla, kuusuyla bir numarada olan İngiltere yarın öbür gün tarımın bir numaralı e, ülkesi haline gelir. Çok Ve teşekkür ediyorum. kendi kendine yetebilen fair. ilk ülke. Seçime doğru bu tip yorumları daha çok duyacağız Fahir'den diyoruz, Müzikle devam ediyoruz modern sabahlara. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar... 103.1 Radyo 3'desiniz. Modern Sabahlar, Interstellar, Bant Yayını devam ediyor sevgili sanatseverler. Siz hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Belki evinde dinlediğiniz yerde bile bir değişiklik olmadı ama biz stüdyomuzu şu anda taşımış durumdayız. İşte Interstellar, işte Bant Yayının farkı burada. Şu anda... Ee... İnsanlardan uzak, nezih bir atmosferde, güzel bir Ankara manzarasının karşısında sizlere sesleniyoruz. Üçümüz birlikteyiz yine. Aradan geçen zaman, aradan geçen saatler hiçbir şey değiştirmedi. İlk günkü heyecanla yeniden mikrofon başındayız. Hoş geldiniz bir kez daha stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bizim için her yer stüdyo kavramıyla artık hareket ediyoruz. Her stüdyo dedim Faiz. Her yer stüdyo gibi bir kavram bu. Bizim için, Bizim için her yer stüdyo demedin mi? Onu baştan alabilir miyiz? Çünkü Bant yayın olduğu için böyle bir lüksümüz olduğunu düşünüyorum. Ama <gülüyor> isterseniz tabii derseniz ki. Efendim, bu konuya mi? hiç girmeyelim. Mesela. Hiç girmeye derseniz, gerek yok. Hiç girmeyelim. Aman o da sizin güzel paşa gönlünüzün keyfi olsun. Çok teşekkür ederim. Ben dosyalarla geldim yine. Hay hay çok güzel dosyalar bizim programımızın adet annesidir. Omurgası Kalinesi Dilamosu Dilamo Dilamo doğru cevap olacaktı Dilamodur, doğru e, Japonya dosyası e... Evet buyurun efendim Ben duyulsun diye e, tam olarak şey yaptım e, Japonya dosyasını açacağım e, Eğer müsaade ederseniz Tabii ki Japonya dosyası önemli bizim Bir için Bir saniye Fahir Teşekkür ederim Japon'un dosyası Yaman olur e ee, Japon'un yapıştırıcısı, iki dosyası, üç saati, saati, 4 gitarı, Japon arabası, gitarı. her şeyiyle. Çiçeği, çiçeği, kağıdı katlamak süreci, samurayı, geishası, Harekirisi Harekirisi meşhurdur mesela. Ondan sonra sushi, şinkan sen. dediniz. Şinkan dedik tabii. Doğru. Şinkan sensiz geçen yıllarıma yanarım. Tabi canım. Ne sen de. dünyada giden en hızlı trene denir. Teşekkür ederim. Teşekkür. Sağ olun. E, Japonya'da bu sefer de yaşlısı e, konumuz. E, Aa, hakikaten ama Japon'un yaşlısı da yaman olmuştu. olur. Meşhurmuştu. Ya Büyük. nasıl bir hakikaten şanslı insanlar. Gevciyle, yaşlısıyla. Gençliğe. Çok şanslılar. Ya. Var. Vallahi bunlar 200-300 yıl yaşıyor diye. Bunlar dediğim yani Japonlara da bunlar değil. Hepsi için ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum bir kez daha burada. Başta Japon İmparatoru olmak üzere Başbakanından e, affedersiniz yeni doğmuş bugün Japonya e, merkez doğum evine gidecek olursak orada yeni doğmuş genç arkadaşımıza kadar hepsine saygılarımı iletiyorum. Narita doğum evi diye geçer. Hayır. Ninjasından geysasına kadar bütün Japonlar kardeşimler. Keşke bugün Narita doğum evine gitseydik. Bugün ilk doğan bebeği canlı canlı yayınımızda verseydik. Senle gider orada Mikya mı Oktay derdin Oktay Allah'a Allah seyreyle gümbürtüyü. Orada anlaşılacağımı düşünüyorum ben. Burada anlaşılmıyorum ve yadırganıyorum ama şimdi 1898'de ee, Çok ilk Japon doğmuştu. 5 Mart'ta yani kaba bir hesapla dün e, doğan bir e, hanfendiden bahsedeceğiz, bir kadından bahsedeceğiz. Dünyanın en yaşlı insanı sıfatını elinde tutuyor. Helal Neden? olsun Oktay şöyle bir hesaplama yapıyorum. 1898 1900'e 2 oradan var 100 sene oradan yap 2. 2000 etti. 15 oradan 15, 100 artı 15 eşittir 115 artı 2 eşittir 117 mi oktay? Burayı aslında bantiyen olduğu için hızlı geçme şansımız var. İsterseniz öyle yapayım diye. Aa olabilir aslında. Aa orayı öyle bir yapalım o zaman. Geçse şimdi. Bence bir dahaki sefere yapmaktan gocunmayın. Hesaplarımız hızlı. Canım yani hızlı hesaplama yöntemini biraz şey yavaş bir şekilde anlattım. Normalde 117'yi ben pıt da söylerdim ya da çat da demek. Diyor görmedi dinleyicilerimiz ama bunlar hep kafadan yapılmış işler var. Tabii yani zihinden de yapabilirdim fair hızlı hesaplama değil. biz zihinden hesaplama da yapabiliriz. Değil jimnastik diyoruz. Bence bu hanımefendi miydi? Hanımefendi ismini de söyleyeyim. Yani 117 yıldır bu dünyada Misao Okawa. Yani hanımefendi Hanım. en büyük avantajı 1800'lerin sonunda doğarak 3 tane yüzyıl mı gördü hanımefendi? Vallahi evet, ayıptır söyleyemizde. 1900, 1900, şey 1900 dedim. 19. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl. Mesela burayı da hızlı geçireyim. Burası da hızlı geçirebilir. Abi niye benim söylediğim rakamlar sürekli hızlı geçiliyor? Önemli konulara değiniyorum ben burada. Çok önemli de işte o... ardışık ve tahmin edilebilir rakamları e, <gülüyor> arka arkaya yani Ardışık için. olması tahmin edilebilir <gülüyor> anlamına gelmiyor. <gülüyor> Bak, kadar bu da bunu, matematik işte Bunu hiç hızlı geçmeye gerek yok 117 yılın çok da uzun bir zaman gibi gelmediğini söylemiş Misao Okawa Hanım ee, Şey demiş doğan büyüyor vallahi. Ee, ve bir bakım evinde şu anda kendisi ee, Bakım evi görevlileri Okava'nın hareketlerinin son zamanlarda Biraz yavaşladığını e, Gözlemlediklerini belirtmişler Biraz demiş yani, Vallahi Ben biraz... 117 yaşına gelsem herhangi bir konuda acelem olmazdı Şöyle söyleyeyim Vaktim edelim, var diye düşünüyorum yani. Rahat ol zaten gel hemen şöyle söyleyeyim istesen de geleme. Sonuçta sizin ailede Japon yok bildiğim kadarıyla siz Arnavut göçmenisiniz. Arnavutluklardı, Arnavutluk. Ya bu adamın da fayır yani yayında ne Rumluğu kaldı ne Arnavutluğu kaldı ne bilmem ne. İşte interstellar Hayır. dediğimiz bu da uluslararası. Hayır, International yani. ben sürekli senden öğreniyorum bunu. Yani bu Ege arkadaşımız <gülüyor> ne olduğunu sürekli senden çok uzun yaşayan e bunu, da var bunun dediğim elimle gösteriyorum sevgi din şeyler ayakla göstermenden iyidir değil Ya yani baba tarafı Arnavut anne tarafı komple Rum çok affedersiniz. Affedersin. Sen de istersen Rum olmadığını ısrarla anlat. Yani ben sadece burada istersen bu konuyu kapatalım. Rakamlardan bahsetmek istiyorum bu rakamlar hiçbir şekilde e, uzun yaşamaya hizmet eder rakamlar değil rakamlar mı? dediğim yani ne Arnavutluk ne Rumluk ne Giritlik falan Girit, hiçbir Girit de var. Yani ot diyoruz e, o zaman ben oradan Girit'ten, ben Girit'ten Girit'ten yiyorum. kazandığını Arnavutluk'ta kaybediyorsun. Böyle düşün. İşte hayat yani, oldu vallahi. Girit'ten kazanıyorsun, Arnavutluk'ta harcıyorsun gibi düşün. Ege biraz müsaade edersen ee... Missio Hanım'ın hayatına bakalım. Yani Okla 117 ben. yılın neresine bakacağız? Bu bakma. Bakacağız. Bak, 1898 ben sana bir, şey bir kimono terzisinin kızı olarak dünyaya gelen o kaba sır kimono ile yürmez ki tercilik. E canım eski Japon'a git herkes kimono Everybody's kimono diye yeri var onlarda. Japonya'da tersi uzmanlaştı alanlar vardır. Yani bütün dünyada ki tercihler böyle olabilir mesela erkek tercihse kadın tersi falan filan ama Japonya'da bir ayrıdır. Yani Gerçi Japon Japonlar kimono'yu günlük giyiyorlar değil mi? Bizim e tabii canım, herkes giyiyor bir de kadın erkek. Gelip de sadece evde giyilen bir şey değil. Şimdi Doğru. hediyelik eşyaya döndü. 1898'e git. Sim, herkes kimono, kimono ya. Yani zaten iki tane, bir Japon'un iki tane kimonosu vardır. Bir bayramlık, bir idamlık kimonosu. Peki, bir bayramlık, soruyorum. bir harakirin Haberden bağımsız soruyorum bunu. Ee, Japonya'daki en ünlü kimono tersinin adını söyleyiniz. Aa, Ustaların ustası değil. Muammer hiç. kimono. Zaten oradan gelmiştir ismi şey kimono. sorsaydın hemen söylerdim. Ee, ne derler ona? Kılıç ustası deseydin. Kılıç yapı. Yok, Hanzo. Hanzo tamam, Hattori, Hattori Hanzo. Hanzo diye pak diye yapıştırdım. Kimono ustası da Hem kimono hem kılıç mı? Evet az bilinir o. Oğaz bir dönüp kimono Boş vakitlerinde zaten <gülüyor> eskiden kimono ustasıymış. Sonra boş vakitlerinde kılıç yapmaya başlamış. Oradan almış başını. Ben bu kumaşları iyi kesecek bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Materyale ihtiyaç duyuyorum diyerek ihtiyaçtan dolayı kılıca yönelmiş. Kilibili filmini hatırlıyorsunuz. Tabii. Kilibili de hani böyle. 22 mi? Hayır. Kilibili 1. Bir, Kilibili 1'deydi galiba. Kilibili 1'de havaya bir tane eşarp böyle ipek bir şey atıyordu. Çok böyle... doğru. Çok Yoksa doğru. o Bodyguard filminde miydi? Yok o e... Body Bill'in filmindeydi o. Otomatik Portakal değil, öteki küpreyi yukarıya... Çok film var Oktay şimdi. Büyük ihtimalle o şeyde, yabancı filmlerden birindeydi. Yabancı filmlerden birindeydi, evet. evet. Bu üçünden biriydi saydığımız. Şimdi Musio Okawa 1919'da e, Yukio ile tanıştı ve evlendi. Genç yaşında, Mutluluk 21 yaşında... Diyorsun. Ee, ...ne derler... ...evlilik dünyasına girmiş... hoşta bir izdivaç yapmış... Ve ...1931 yılında... ...Likyo Bey roketlemiş... Ee, ...biraz erken roketlememiş mi? ...kaybetmiş... Ee, ...Japon olmak demek ki... ...çok yaşamaya yeterli bir şey değil... <gülüyor> ...yani... <gülüyor> ...ya da hanfendiye burada bazen... ...yani... E, ...ben ilk başta onu da söyleyecektim... ...hep kadınlar... ...uzun yaşamakta... E, ...ne diyelim... ...mahir diyelim... ...biraz daha... ...ön planda... ...erkeklerde o kadar yaşayan... ...pek... ...gözükmüyor... ...yani... Yo ben sana erkek de getiririm faiz uzun yaşayan Ben sana erkek de onu lütfen yayında ee... İnşallah uzun yaşayan kısmı şey olmaz Kurgu dağıtılmaz ee, Şimdi çiftin iki kızı ve bir oğlu var Allah bağışlasın maşallah hepsi de okudular Okava'nın dört torunu şu andaki ben, e, Bir daha evlenmemiş mi ya? Yok evlenmemiş 80 yıldır Evet 80, 84 yıldır ökeden bir 84 kadar bekar yıllık kaldır. bir dulluk hayatı. Zorunu aldım. 4 torunu da 4 e, torunu ve 6 tane de torun çocuğu olur. var. E, torun çocuğunun çocuğu da olması lazım. Torununun e, torunu oluyor ona. Işte, ne deniyor torun, ona torun. ya askerde onun bir ismi yok muydu? Torun. Torunun torunu falan diye bir şey yok mu? Hani işte alt devrelerde. alt devrelerde. Alt devrede ancak torun olur. Has torun yani. falan filan öyle şeyler yok muydu? İlk Has de. torun, öz torun. Askerlik anılarını ayrı bir mi? mantı yaynımızda konuşuruz. Kendisine mutlu yıllar diliyoruz. Çünkü 117 yaşını e, devirdi. dün devirdi. Mutluluklar diyoruz çocuklarıyla. E, ben kızı şöyle kızı söyle söyleyeyim size. Ve sevenleriyle. 117 kağıt üstünde çok görünse de bana anca yeter gibi geliyor. Ben bu aynı sohbeti biliyorsunuz. Piyango e, ikramiyeleri hakkında da yapıyorum ama. Ben ona çok ikna oldum. 117 yani, yıl anca yeter herhalde ya. Ne ne yapacaksın ya 117 yıla? Şimdi ne, ben ki? şey diyecektim hanımefendiye. Allah uzun ömür versin diyecektim ama zaten hani benim dememe Senin gerek kalm gerek, gerek yok zaten hazır den diyen demiş, Dem demiş da... ve mevzusu bitmiş. Şey Vallahi olur. ben 117 yıl yaşasam hala son yıllarda yapacaklarım kalmış olurdu. Sen 117 yıl yaşayacağını da bir sensin bugünkü hayatında bir değişiklik olur mu? Çok rahat verim Vallahi beni stres basar ben sana söyleyeyim 117 yıl hani ne yapacaksın? 117 yıl boyunca. Altmak dışında somut olarak yapacağın bir değişiklik var mıdır? Ya Biraz... sana da soruyorum. Tamam. Şey. Ee, mesela şu yaşta piyanoya başlardın mı? Tam 90 yaşında 50 yıllık Piyanist olurdum. Bugüne kadar piyanoya başlamamın sebebi şu anda hala şu anda ilk Geç kaldım artık en iyi piyanist olamam ama 90 yaşında inanılmaz Piyanist olarak dolaşırım ortalarda Ağaçlar dikerim. Bunda Yamanlık olsun diye söylüyorum. Her tarafa ağaçlar dikerim. Sonra dağ başında arsa alıp burası 70 yıl sonra çok değerlenecek diyerek mesela. Evet. Çok güzel hareket olmaz mı? En güzel aslında Türkiye Gayrimeşgule mi verirseniz? Gayrimeşgule gayri ama dağ. Burası dağ mı? Evet dağ burada tekrar elektrik yok. 70 yıla gelir zaten. Sorum, yani. Sorumu tekrar etmek gibi olacak ama belki bugüne kadar bir arazi almamanın, almamanın sebebi... Erken yaşta roketleyeceğini roket düşünmem Dağlara çok çıkasın gelmiyor benim arazi bakmak için ama şeyi yani o arazinin orada çevresinde bilgisayar oyunu gibi düşün. Şehirleşmenin olacağını görecekler. Ama öyle düşünmeye geçiyim. Şimdi yaşlılıkta biliyorsun mesela bugün bir ev alacak olsan, evet. Üçüncü katta beşinci katta istediğin gibi al. Ama şimdi ileriki daha yaşlarda dağlıca... bir ev alacak olursan mümkün mertebe birinci kat almayı ve... düşün çünkü yaşlılıkta çıkacaksın. Şimdi Ova'da daha bayır. Diyorsun. Evet obada düşün. Yayla... Yayla da değil. Düzük düşün. Niye? Bir Peki, de fayda. esas ben parayı şimdi bana bu yaşta değil de bir 20 yıl önce 110 yıl yaşayacağımı söyleselerdi ben böyle güzel güzel bir şeyleri ucuz ucuz şeyleri alıp bir depo tutup orta ambalajlardım. Onu biliyoruz ha. 60 yaşından sonra da antikacımı açardım o güne kadar hiç o işi yapmadan. Antika. Emekliliğimde antikacılık hem de e tıkır tıkır tertemiz satardım her şeyi. Peki Bay sana sormak istiyorum. 67 Sor yaşına kadar yaşayacağını bilsem Evet. Bu sana garanti edilse. Ya yani benim bugün evet. aldığın risk artar mıydı, azalır mıydı? Yani daha riskli bir yaşantımı yoksa daha risksiz ve böyle bir şey yaşantı mı? Şimdi şöyle Hatacağın söyleyeyim. Anlatacağın adımlarda. Anladım. Yani benim teorim yıllardır var zaten ben 96 gibi bir rakam yani 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık 21 yıllık kısa bir fark var. 117 yaşa 96, 117 eksi 96 eşittir 21 tam sonuç. Ee, şimdi <gülüyor> risk dedin risk alır mıydım? Ne risk alacağım ben 117 yaşına kadar yaşayacaksam hiç risk almadığım gibi son derece Oktay şey diye düşün yani bu ticari hayatta da düşün. Evet. Tıkır tıkır Az olsun öz olsun çünkü onun garanti bir şekilde geleceğini bilmek beni... 100 lira 100 lira bireysel emeklilik sistemine giriyorsun anladığım kadarıyla. Var ya bütün sigorta sistemlerini çökerttirdim. Alt üst olurdu, olurdu Vallahi kaç tane sigorta şirketi batırdı bu diye beni gösterirlerdi ileriki yaşımda. Ben aynısını vampir olsaydım onun için de düşünüyorum. Her tarafta arazi alırdı. <gülüyor> Vampirlikte de var. Karanlıklar lordu dediğim lord olarak, olarak o zaten. Bu fakir. Genel, vampir ufak... gördük mü? Hiç. Hiç görmedik değil mi? E, kötü ise antikacılık yapıyor diyoruz ve uzun yaşamayı düşünen dinleyicilerimizin bu tanzileri değerlendirmesini diliyoruz herkese uzun ömürler dileyerek modern sabahlara devam ediyoruz modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar 103.1 radyo tulesiniz modern sabahlar interstellar band yayını devam ediyor sevgili dinleyiciler çarşamba sabahında konuşuyoruz siz bizi cuma sabahında dinliyorsunuz eğer gündem alt üst olduysa hiçbir şeyden haberimiz yok. Interstellar ama o kadar da değil. Yani geleceği göremiyoruz burada. Sadece geçmişi gelecekte yaşatma gibi bir özelliğimiz var. Buna da kısaca Interstellar diyoruz. Ne Çok kadar güzel. güzel. Valla özet bu Çok kadar yapılabilir çok güzel açıkladım. gündem değişmiş olabilir. Yani az önceki konuşmayla şu konuşma arasında da gündem değişmiş az olabilir. Az önce sen dolar 2.55'i görmüş dedin. Belki hı hı. dolar şu an itibariyle yani e, bu yayınlandığı sırada 2.80 belki 3'ü buldu. E, ve tamamen bambaşka bir noktadayız. E, bilemiyoruz efendim. Belki de dolar 1 lira oldu yani ee, öyle bir şey. Tabii TL'nin korunması Oktay'ın da hakikaten biraz saflık da denilebilir ama Baya saflık da denilebilir. Yani istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Bu yorumu yapan. O zaman biraz cuma günü madem bu gün malum hafta sonuna yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Geri sayımımız başladı. Biraz insanlara umut verecek haberler seçmeye çalışalım. Seçelim var mıdır öyle haberler yoksa uyduralım. Yani şimdi bir de herkese uyduruyor haber niye biz öyle bir şey yapmıyoruz? Biraz... Neden biz... inanmadınız tabii siz? Neden inanmıyorsunuz o zaman? <gülüyor> Mesela, bu size küçük bir örnek olsun. Yani ee... ilk, ilk önce güzel bir haber verseydi arkasından böyle bağırsaydın tamam. sevinsem mi üzülsem mi şaşırdım ben ama. İşte benim en büyük özelliğim, en kötü özelliklerimden bir tanesi belki de en sonunda söyleyeceğimi en başta söylemiş oldum. Evet o. Hakikaten bizi de sıkıntıya sokuyor. En başta bana. söyleyecek şey en sonda söylemek de çok kötü bir şey aslında ya. Ona hiç vurgu yapılmıyor ama. Hoşçakal diyerek sohbete girmek gibi. <gülüyor> Hoşçakal. Efendim. Hayır, en başta söyleyeceğin şeyi en söylemek söylemekti. Hmm, şey mesela, gibi konuştun, konuştun, konuştun. Benim, merhaba gibi senin. benim adım Ahmet değil falan gibi evri yanlış aramışlar, uzun uzun konuşmuşlar <gülüyor> falan. <gülüyor> evet. Yanlış numara mesela, en net şey o Şimdi zaman zaman bu sağlık haberleriyle ilgili şeyler çıkıyor ya işte yumurta yemek çok zararlı, yumurta yemek çok faydalı. Günde 16 tane yumurta yerseniz hiç ölmezsiniz. Veya bir tane yumurta yerseniz bile hemen ölürsünüz falan gibi. Aynı şey kahve için bugünlerde konuşulmaya başlandı. Buyursunlar ne diyorlar? Düzenli kahve içini çok daha sağlıklı olduğu e, İngiltere'de uzmanlar tarafından açıklandı. Dipçik gibi mi yani Oktay? Dipçik gibi oluyor. Damarları tertemiz yapıyormuş düzenli e, kahve içmek. Şimdi ben biraz konuya hassas yaklaşacağım. Çünkü bugüne kadar açılan sağlıkla ilgili konularda e, tavsiye edilen hiçbir şey benim hayatımda yoktu. İlk defa benim zaten e, keyifle uyguladığım bir şey, faydalı çıktı. Onun heyecanı içinde biraz haberi bana açarsan, yani durup dururken kahve içmeye başlamayacağım. Zaten çok içtiğim bir şeyin faydalı olduğunu öğrendim. İlk oluyor bana bu. Bugüne kadar işte keten tohumu diyorlardı işte falan filan diyorlardı. Kim ne tip, ne tip ortamlarda geziyorsunuz? Kim sana keten tohumu? Enişten bana diyor? Hiç kimse keten, en tohumu bana bir keten, pişt, keten tohumu dedi. Hiç duymadınız mı keten tohumunu? Duyduk da. Son dönemde ben, ben bir kere duydum. Şey kimin dediğini ben hiç hatırlamıyorum. Mesela yani. keten tohumunu yersen onun lifli yapısı bütün vücuttaki fazla şekerleri alıp hop vücuttan uzaklaştırıyor. gibi Canan Karatay'la görüşüyor musunuz ailecek gibi? Biz de misafirliğe gidiyor ha, bazen tamam. bağırıp gidiyor. O zaman tamam. Keten tohumu yerine acaba kete demiş olabilir mi? Çünkü çok yaklaşık e, cümle itibariyle... Zihin orada keteyi keten, keten kete. tohumuna tabii ki bağlıyor doğru. Şimdi sadece İngiltere deyince bir gözlerinizde bir şey okumuştum az önce İngiltere'den araştırma Kuşkulu falan. Bir, Kuşkulu bir yaklaşım. Yanlış anlaşılmasın Güney Kore'deki bilim insanlarıyla beraber çalıştılar. Ki kahveyle anılan bir ülke değil Güney Kore. Yani evet. şimdi atıyorum bir... İngiliz de çaycı değil mi ya? Yani kahveci olan Brezilya'dan gelsin bu araştırma. Bu sefer de şey yaparsın adamlar kendi ürünlerine en faydalı diye satıyorlar. Valla ben en çok etkilendiğim şey bu Güney Amerika hani kahve dünyasında bir coşkulu ülke falan filan. Bu Modern Family'de Bunların bir melek yavrusu var ya. Evet, sabahtan espreso suyuyla başlıyorum. Evet, minicik o zamanlar Gerçi hani böyle gürbüz bir çocuk falan filan ama güzel espreso suyuyla iç. Onu içerken gördüğümde şey demiş, gerçekler ne kadar güzel, ne kadar havalı bir şey. Gerçekten öyle ama o bir dizide olduğu için abartılmış bir durum değil. Güney Amerika'da e, çocukların kahve kahvaltısında kahvesi olduğu net. Yani veriyor. Aa sabah yani. kahvemi içmeden kendime gelemiyorum ya kafamı toplayamıyorum. Ben şunu söyleyebilirim. E, araştırmanın İngiltere'de olmuş olması bana biraz gerçek hissini veriyor çünkü İngiliz beş çayı ile anılan bir şey. Çaylar gelen bu, bu Güney sanfesim, Kore'de yapılan araştırma değil miydi? Ortak Güney Kore'den de destek var. Hiçbiri yani. kahveyle anılan Açık ülkeler diye için Ankara'daki üniversitelerde bey pazar kursuyla ilgili dünyanın en faydalı şeyi diye haber gelse inanmam. İzmit'ten pişmaniye dünyanın en faydalı şeyi haberi gelse inanmam ama İngiliz kahve diyorsa, Çaycı durup, ülke kahve diyorsa bir ta, durup evet. düşüneceksin arkadaş. İstemeye istemeye bunu açıklıyoruz çünkü bilim bunu gerektiriyor diyor demek ki. Adam. Yani şunu söylemiş İngiltere kalp bakımından Victoria hocamız Evet. Ee, bu sonuçları genelleştirirken dikkatli olmalıyız. İngiltere'den farklı beslenme ve yaşam tarzına sahip Güney Koreliler üzerinde yapılmış bir araştırma bu demiş ama yine de kalsiyum birikmesi diye bir tehlike varmış damarlarda. Çok birikir. Ee, atar damarların duvarlarında küçük miktarda kalsiyum birikmesi. Kahvenin içinde kalsiyum mu varmış? Yok hayır. Normalde çözüyor Ha kalsiyum. normalde evet. Kahve buna çok iyi gelen bir şey bu. Mesela kalsiyum, bu kalsiyum lekesi neden olur? Peynirden olur. Peynir suyu döküldü bir yere, leke yaptın. Dök üstüne kahveyi, cillop gibi. Aynısı damar içinde de geçerli. Leke Lekeden açıkladın, çok daha iyi oturdu şu anda kafamızda. E, günde birkaç fincan kahve içen kişilerin bu atardamarlarda e, çok fazla kahve içen veya hiç kahve içmeyen kişilere kıyasla daha az kalsiyum birikmesi yaşadığı. Bir dakika, fazlası da zarar mı diyor? Tabii ki fazla. İfrada kaçmayın mı diyor? Çok önce İngiliz bilim adamlarının, bilim insanlarının söylediği şey vardı biliyorsun. Yaçla, zehiri, arasındaki, arasındaki şey dozmuştu. şey dozmuştu diye. Hmm. E, bu da o gibi açık Hocam oluyor. zaten bugün ifrat konusunu da konuşabiliriz rahatlıkla çünkü Cuma ha, olması e, hasebiyle e, o rahatlıkla bu konuya girmemiz de mümkün. Şimdi ben sabahtan üçüncü fincanımı içtim kahve. Şu dakikadan sonra içtiğim kahveler bana zarar mı? Şimdi kaç miligram kafein aldın sen üç fincanda? Üç üç buçuk metre kadar. Üç üç buçuk, üç buçuk metre aldım. ise e, 400 miligramın koruman lazım. Şöyle demiş, Amerikalı uzmanlar diyor bunu da. Şimdi onlar girdi. 400 miligram kafeinse güvenli bir miktar. Ama, Ama kaç fincanda 400 miligram? Senin fincanın içindeki kahve ayrı. <gülüyor> Amerikalı <gülüyor> adamın fincanının içindeki kahve ayrı. O zaman herkesi miligram hesabıyla, yani çay kahve ne alırsınız diye sorulduğunda ben bir 100-200 gram Miligram kahve alayım diye söylediğinde her şeyi çözüyor. Kafein lazım. alayım diyeceğiz. Doğru. Onda kahve olarak, bir kafein olarak. Hamile kadınların günde 200 miligram kafeini açmamaları sağlık veriliyor. 200 miligram kafeini, banat şöyle açıklamış bu raporda. Benim elimde raporlar geçti çünkü iki büyük kahve bardağı tane kahve. Instantane <gülüyor> <gülüyor> kahve ne? Çok güzel çevirmişler. <gülüyor> ya orada çeviri atasına. Vallahi cappuccino'yu duydum, mocha'cino'yu duydum, moquito'yu duydum. Instantane kahveyi de kahveyi şu anda ilk kez duyuyorum. Bu anı bir fincan kahveyle ölümsüzleştirelim. Bir instantane alalım diyoruz ve modern sabahlara devam ediyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar... 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar Interstellar yayınının son dakikaları sevgili dinleyiciler. Veda ediyoruz ve garip bir his içinde veda ediyoruz. Çünkü programı şu dakikalarda biz de dinliyoruz aslında. Ve ee, program bitti. Acaba güzel miydi değil miydi diye düşünüyoruz sizler gibi. Ben şu anda beni dinleyen Fahir'e seslenmek istiyorum bu arada. Yani niye burada bu laf etmedi diye eğer düşünüyorsa hemen edeyim. Vedalar asla tükenmez. yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gereklidir. O zaman benim de... Ee... Şu anda beni dinleyen noktaya bir e, tavsiyem var. Lütfen ayağını denk al. Ben de şu anda beni dinleyen Ege'ye sadece bir merhaba demek istiyorum. Keyifler olsun. Ne kadar güzel ya. İşte Interstellar'ın güzelliği de burada belki de sevgili dinleyiciler. Ne dersiniz öyle değil mi? Aslında burada geleceğe bir mesaj gönderiyoruz ki hepimizin yaptığı bu. Değil mi? Yani bu, de, bunu bir deftere de yazsak. Evet ya geleceğe mesaj göndermiş olduk. Ve... kendimize e, doğmamış çocuğa mektup yazıldığına inanıyorsun da ben... geleceğe mektup. Ben yani o konuya inanmıyorum yalnız Fahir. Yani bir düşününce hiçbir enteresan tarafı yokmuş yok, Geleceğe evet. mesaj göndermem. Olsun. Önümüzdeki günlerde e, internet diğer uygulamalarıyla çözümler bulabiliriz bunu. Şimdi ben burada beni dinleyen Fahir'e bir mesaj daha e, göndermek istiyorum. O şimdi şey diye düşünüyordur. Ya niye burada girmedi? Burada bir tane bir dosya bir şey. Çünkü oktay dosyalar getirdi bilmem ne. Sen ezik misin? Sen niye orada dosyanın? Hiç bunları düşünmene Aslında gerek o, yok Fahir'cim. İçin rahat olsun güzel bir dosyayla bence bir kapanış dosyası şart hoş. Şimdi tamam. gene kafalar karışacak Interstellar yüzünden ama zaten gelecekteki Fahir orada dosyayı açtığını biliyor olacak. Yani belki de emin değil bilemeyiz ki bu paralel zaman, hayatlar yaşıyor olabiliriz. Zaten bugün. bu dizilerden aslında ders almamız lazımdı bizim. Zamanla oynayan diziler filmler hep böyle bir açmaza girer bir zorla, zorluğa girer Ve ya. Ve de sezon ortasında da bitirirler dizileri. O, o yüzden, o yüzden aslında de, yani biraz biraz dikkatli olmak lazım. İlk band programında zamanla oynamamız... Beni biraz şu anda korkuttu. Çok tehlikeli. Zamanla... Onlarına doğru üstelik. Hayır bir taraftan da hani zamanla oynamayalım diye onun içinden şeyle çıktılar ya paralel evrenlerle. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar yüzünden paralel modern sabahlar dediğimizde bambaşka bir yer. Paralel, paralel değil. Paralel, Paradan... yok, paralel yok paralel onu. onu, onu, onu, yani, onu nereden üst... açtın onu ya o konuyu? Ne bileyim o zaman şeyinden kurtulduğum. Hani yani yani çok affedersin yani... de zamanla oynamayacağız da neyle oynayacağız? Getir ben oynayacak bir şey oynarım yani. E senin, Benim de zaman de de elimde zaman varsa zamanla oynarım yani sen bir meşgale arıyorsun <gülüyor> abi çünkü el istiyor. telefonla oyna işte ne güzel yükledin oyununu e, oynuyorum canım o şey diye kesmiyor ki kiminin telefonunda Ama oyun A ayrı, ayrı. kiminin telefondaki telefonundaki oyun, oyun ayrı o zaman güzel bir dosyayla çok tamam. güzel veremediniz sadece. <gülüyor> o zaman sizi breciğe götürmek istiyorum aman dikkat bilecik diye anlayanlar olabilir breciğe diyorum brecik ee, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi nesiyle meşhurdur? Ee, Bilecik'e benzemesiyle evet. mi? Neyle? Bilecik'e benzemesiyle. Evet, en meşhur özelliklerinden bir tanesi bir yaklaşık sonuç olan Bilecik'e benzemesi değil. Kela aynakları ile meşhur. Eğer aklınızda bir soru işareti varsa hemen onu e, açıklığa kavuşturalım. E, Mart ayı sadece efendime söyleyeyim. Kedilerin e, coşkancasıyla dolu bir ay değil. Bazı hayvanat türleri de e, bu coşkuya katılıyor. Yani belki kediden görüyor, özeniyor. Belki kendi güdüsel bir takım şeyleriyle yola çıkıyor. E, kimisi de e, tamamen zevk sefadan bunu yapıyor olabilir. E, bereketin sembolü olarak bilinir yıllardır. Vallahi kelaynak bereketin sembolü olarak bilinir ama şu anda önümdeki kompyterden bir bir kelayna fotoğrafına bakıyorum. Bu hayvan hiçbir şeyi sembol olamayacak kadar çirkin bir hayvan. Yani lütfen hayvanları veya canlıları çirkin niye efendim kedinin güzel. sevimliliği üstüne internet kuruldu ya canım, bütün internet dediğimiz şey kedi fotoğrafı paylaşmak için kurulmuş bir şeyken kediyi böyle çok güzel iltifatlara boğalım yani. da kelaynakı şey mi yapalım e, tamam yapmayalım diyorum ben de Aa, kelaynakta e, sevimli olsun güzel olsun bir espirisi olsun canım, kelaynakta birbirlerine yapıyorsun. güzel geliyordur yani kelainan şey kelainan yavrusu kelaina ne gözükür derler? Şahin Şahin görükebilir yani. Belki de onlar kelainaklar şahinler akın ay ne kadar tipsiz hayvan diye konuşuyorlardır. Ya da bizim için insanlar için şey diyorlar. İğik böyle bir şey olabilir mi? Böyleki için bulandı. Valla gördükçe tip'e bak diye. Belki dalga geçiyorlar. Araları. Şimdi ben böyle konuşmayayım diyordum ama fotoğrafı gördükten sonra kendimi tutamıyorum artık. Bu kelainak bildiğin ker. Yani fotoğrafa baktığında kafada tüy yok. O yüzden kel değil mi? Yani keli büyük ihtimalle oradan geliyor da aynak diye böyle daha her tarafından tüyler fuşturan bir kuş var. Yok o şeyden e, kel ve oynak aslında kelimelerinden hı hı. ortaya çıkmadır. Yani bunlar bu kuşlar çok aslında... Hem kel hem fodulun, hem kel hem oynağı. E, ürün... Oynak dediğimiz şey. Yani bunlar mesela o Şanlıurfa bölgesinde evet. biliyorsunuz böyle işte yöresel türküler. Bunlar kapı gıcırtlasına bile oynayan hayvanlar. Öyle söylüyor. Neşeli mi? Dönüştüm. Kel oynak, kel oynak, kel oynak, kel oynak. Bak söylemesi ne kadar zor zaten zaman içerisinde. Ta Sümerler zamanından çıkma zaten bu hadise. Hı hı. Kel oynak zaman içerisinde kel aynaya dönmüş. Uzun mu görüntüsü? Gagası bayağı uzun. uzun değil mi? Herhangi bir <gülüyor> özelliği galiba gaga'ya vermiş kendisinden ziyade gagasının uzun olması bir de tek eşli olması. Ve de çiftli tekeşli, olması. Tek eşli e, hayvanlar. Bulunur. Ama bu hayvan dünyasında da bunun böyle şey olarak sunulması. Ondan mı yani şey diye var mı? Ay bu insanların en büyük özelliği tek eşli olmaları Böyle bir şey nasıl? Yok var var tek eşli olan hayvanlar var ya. Tek eşli olan insanlar da var. Onlarla eğer şey <gülüyor> yapıyorsan kendimizi hiç yabana atmayalım. Bu artık bu hayvanın İngilizcesi de şeymiş. Ne? Kelle. İbis. Bold ibis diye geçiyor. Kel ibis. E canım yalı çapkını diye kuş olduğuna inanıyorsun da kel aynak diye olduğuna niye inanmıyorsun? Oktay'la bakışmamızı daha da sürdürebiliriz. E, yalı çünkü çapkını çünkü ben de nasıl bir korelasyon bakınca, kurulduğunu... Ben de kel aynak yani Ege'nin gözlerine bakınca kel aynak diye bir hayvan olmadığını anladım. <gülüyor> Sen onu bakmadan anladın Bahir ama A <gülüyor> öyle bir ifadesi var yani. Ay, yalı çapkını da bence... Çok eşliliğiyle veya böyle her e, çiçekten balırırım gibi böyle bir yaklaşımla. Buradan Suaviye'de saygılarımızı Saygılarımız. dinliyoruz. Ve ben 35 bin senelik yayıncılıktan sonra Fahir'in beni hiç dinlemediğini anladım. <gülüyor> ya niye dinlemeyeyim? Hiç bugüne kadar söyleyeyim hiçbir şeyi dinlemedi. Ya bunun İngilizcesi de kelli demiyor musun? Evet. E tamam Yalıçapkın'ın İngilizcesinde de çapkın var. Nedir İngilizcesi çapkının? Howard'a mı? Howard mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Flirtist. <gülüyor> Ay yalının yalının İngilizcesi ne? <gülüyor> yalın yalın aynıdır benim. Yalın benim. değil be, yalı yalı. Boğaz kenarında. <gülüyor> Yani sen yalını sordun diye ona cevap verdim. <gülüyor> Konuyu dinlemek gerekmiyor bizim kadarıyla. Tamam. Son soruya cevap ver tamam. King, yani, King Fischer'miş. King Fischer. Hiçbir şekilde ne çapkınlık var bu uçta? Ne Fischer yalı var? Fischer ne demek? Balıkçı demek değil mi? Evet. E, balıkçılar nedir? Mesela Norveç'in balıkçıları. Elleri yumuşak yumuşak. <gülüyor> elleri yumuşak. Neden elleri yumuşak? O kadar ağır işte çalışmasına rağmen. Çapkınlıktan, Çapkınlıktan mı? Mesela evet bir hanımefendinin elini... <gülüyor> Ben çok güzel bir şey buldum ya az önce söyledim onu kaynattınız arada 35 bin yıllık modern sabahların sonunda ben şunu anladım programı dinlemeye hiç gerek yok en son, en son soruya cevap ver ayak uyduruyorsun gidiyorsun bak sor, sen bir şey anlatma sen Fahin. Balıkçı dedim yani balıkçının özelliği nedir Zengin olması mı Hayır çapkın olması sen bugün git bütün balıkçılara Hatta yani balık, balık satın almaya gittiğim balıkçılardan düşün. İsim vermek istemiyorum. Özel balıkçılar var ya işte abi iri iri kefallerim var. iri iri bunlar diye. Sarıkanat. Kefal değil mi orada bahsediyor? Hayır yani. Onu... Tamam. Hayır kefalden bahsediyor ama adamla al bir sohbete gel. sohbete gel dedim. sohbete gir. <gülüyor> Girdiğine geleceğine pişman olursun. soru sormuyorsun. Ben hiç konuşamıyorum. <gülüyor> ya soru soruyorum. Adamlar çapkın. Bu mı şunu diyeyim Az önce buldum. Soriye döndüreyim. Şöyle adamlar çapkın mı? Çapkın değil. <gülüyor> Yanlış. Çapkış. <gülüyor> yani ya şu yalı çapkını haberimi vallahi resmen Kadıkalı. Tamam, yalı çapkını diyorum ha. ben. Çok Zaten kel aynaklar üzerindeydi. Evet. Yalı çapkını konusunun nasıl açıldı? kendi haberinin nasıl geldiği. Onu ben kasperdi? de bilmiyorum. Ya yani neyse, 185 tane kel aynak üreme dönemine girdim arkadaşlar. 185. <gülüyor> Aynı yayında ikinci defa kuş taklidi yaptım ya. 185 oldu mu? 185 oldu maşallah. Ee, bu dönemin başlaması yani dönem dediğimiz iki döneme ayrılır. Üreme dönemi normal dönem olmak üzere. Ee, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca 1977 yılında kurulmuştu orada biliyorsunuz evet, şeyler. 73 yılında <gülüyor> 26 çift kel kalmış o yüzden 76'da kurulmuş olsun. 73 77. yılında benim doğum yılım olduğunu bir kez daha dikkatlerden kaçmasın. <gülüyor> <gülüyor> Sekat Neyse, yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynir gibi özel ve son derece sağlıklı ve bir o kadar da sıkıcı menülerle beslenen... O zaman ben bir Levent Kırcay'da analım. E, bu dünyada kelainok olmak lazım. <gülüyor> Ee, her yıl 35 yavru dünyaya getiriyorlar. ama Bu, bu sene, menüden sonra mı? Bu, me, bu menü aslında insanın... Yani bu menü o koruma şeyinde e, ne, ne dedin? Orman Genel Müdürlüğü'nün kampında <gülüyor> verilen menü değil mi? Sürekli kampta bir tatil. Ben hep şeyi düşünüyorum. Benim babam da şimdi burada özel banka... Neyse bir bankada çalışıyordu. Oranın, kamplara gidiyordunuz. Kampl kamplara hiç gidemiyorduk da hep özeniyordum. Bütün bir hayatım kampta geçtiğini düşün. Bütün bir hayatın tatil. Ne Bu kadar güzel Sabah akşam bunu yiyorsun ondan sonra üreyiş üreyiş üreyiş Yani bilmiyorum senin ne kadar üreyişe sevk eder yağsız kıyma haşlanmış yumurta rendelenmiş havuç havuk yemi ve tuzsuz peynir İşte kıymalı yumurtayı ayır havuçta salata olarak düşün üstünde peynirle. Ha, bu bu seni üremeye teşvik ediyor yani. Gerçek tavuk yemi orada bana bir rahatsızlık veriyor. Onu da cips gibi düşüneceksin kıtır kıtır. Neyse bu sene çıta biraz yükseldi. 50 tane demiş, bekliyoruz demiş. Çıta yükledi. Yani nasıl bize biliyorsunuz ülkemizde hani üç çocuk, en az 3 çocuk gibi bir kavramlar e, hayatımıza girdi. Hı -hı. ...kel aynaklar içinde... ...ellinin aşağısını kabul etmiyorum deyip... ...hemen kel cebinden hop sigara paketini... ...ne yapıyoruz? <gülüyor> Alabiliriz üstüne isim ve tarifte <gülüyor> Evet kel aynak müjdesiyle modern sabahların sonuna geldik... ...sevgili dinleyiciler. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize... ...pazartesi sabah canlı yayında yeniden buluşma dilerim. Burada bir virgül, bir virgül... Bir, bir, ...bir virgül koy. Muhterem hemen bir virgül koy oraya. 8 Mart. 8 Mart Dünya, Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart Dünya Kadınlar, Dünya. Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar günü. yayında olamayacağız. Pazart Bak Dünya. Interstellar'ın İnterstellarını yapıyoruz. Evet çok doğru. Hayır. ters için içindeyim Yani o zaman Inception'a geçtik şu anda. Aynen abi. Aynen şu anda Inception. şu anda Inception oldu. Biraz daha katsak Kilibili'ye kadar gider yani. <gülüyor> Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili e, söyleyecek çok şey yok. Türkiye'de çok daha anlamlı bir gün. Umarız e, her yerde... Güzel eylemlerle bugünün önemi Türkiye'deki kadının durumu gündeme getirilir. Tüm kadın, Pazartesi günü bunu konuşuruz. Tüm Kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayalım. 8 Mart e, Pazar günü de Ankara'da olan dinleyicilerimiz için saat 15'te Sakarya Meydanı'nda heykelin orada toplanılacağını buradan duyuralım bir kere daha. Hoşçakalın diyoruz, iyi bir hafta sonu diliyoruz.